ama بعد. fakat, xayir al-hadis kitabu Allah, ve xayir al-hadi, hadi Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, ve sher al-umur muhtesatı ha, ve kula muhteset bidga, ve kula bidga zallala, ve kula Allah ve Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Son sohbetimiz tekfir meselesi üzerinde. Ee, ben böyle bir meselenin daha canlı olduğumuz bir ortamda işlenilmesini düşünürdüm. Daha faydalı e, meseleye temas etme imkanı vereceğinden dolayı. Buna rağmen her halükarda Rabbimin inşallah bizim bu sohbetimizden Hayırlar halk etmesini temenni eder isteriz. Yani müminlere, inanan kimselere faydalı olmasını isteriz. Tekfir meselesi, bu asrın itikadi boyuttaki vebası diyebilirsiniz. Neden? Veba gibi bir hastalık, sirayet ettiği kitle, toplum, kimse, Mutlak o nispetteki tahribatının bir cürmü mevzubayız. Yani bir tavuk vebasının yayıldığını düşünün. Tavukların telef olması bizi pek üzmez. Ee, tabii ki teşbihte hata yoktur deriz. Farklı bir şekilde anlamaması, anlaşılmaması için bunu söyleriz. Eğer tekfir, itikaden, kaynak olarak, Selefin menhecini takip eden bir taife de baş gösterirse, işte bu veba çok tehlikelidir. Cidden tehlikelidir. Tekfir meselesinde biz tarihi seyrine girmeyeceğiz. Ama tarihi seyri içerisinde bazı tesmiyelerin, isimlendirilmelerin farklılığına sadece işaret ederek geçmeyi düşünüyorum. Bu tekfircilik daha sahabenin bir çoğunun hayatta olduğu bir ortamda haricilik adı altında el hurucu alel imam yani mevcut olan imama ayaklanma şeklinde ortaya çıkmıştır. O haricilik çok mert, açık, sarih ifadelerle yani net kanaatleriyle kendilerini ortaya koymuşlardır. Mesela zamanımızda olduğu gibi onlarda takıya, gizlenme diye bir şeyi görmeniz mümkün değildi. Bu asırlarca böylece devam etti. Hiçbir zaman güç ve hakimiyet kazanamadı. Sahabenin devrindeki fitnesinin dışında Müslümanları rahatsız edecek, huzursuz edecek, onları itikaden tehdit edecek bir boyuta ulaşmadan... Asırlarca bu seyir devam etmiştir. Bunun akabinde yakın geçmişimizde Mısır'da bu haricilik kendisine farklı bir kisve elbise giydirerek bazı ifadeleri farklı şekilde ifadelendirerek et tekfirun vel hicre adında çıkmıştır. Bunun da ortaya çıkmasında tek ismi duyulan kişi Mustafa Şükrü adında Mısırlı birisidir. Tabii ki et tekfirü hariciler yaptıkları işin tekfir boyutunu pek sergilemiyorlardı. İmamın bazı müşkülatlardan dolayı alaşağı edilmesini savunurlardı. Ama bunlar idarecileri tekfir etme cereyanı içinde Genel anlamda Müslümanları tekfir etme ve onlardan uzak durma. Yani o toplumdan kendini ne kadar soyutluyorsan o kadar tekfir ediyorsun. Ne kadar tekfir ediyorsan kendini o toplumdan dışlıyorsun. Onlar bunu dışlama değil, kendilerini korumaya alma niteliğinde düşünüyorlardı. Bunun da belli bir çevre içerisinde zarar olmuştur etrafındaki beldelere. Veyahut Mısır'a okuma kastıyla giden, İslam beldelerinden giden talebelerin orada bunların tesirinde kalarak memleketlerine döndükleri bazı fikirlerle gelmeleridir. Veyahut onların telif ettikleri kitapların ticari kasıtla, ekseriyetle tercüme edilmesiyle İslam aleminde pek hissedilmeyecek bir nüfuzu, tesiri olmuştur. Bu da pek önemli değil. Ama maalesef son zamanlarda tekfir dediğimiz bela ve musibet maalesef üzülerek demek gerekir ki selefiler arasında güya bunu anlaşılsın diye kullanıyorum. Çünkü bu insanlar kendilerini bu ortamda selefi adı ile kendilerini sunmaktadırlar. Yani selefilik şemsiyesi altında kendilerini sunmaktadırlar. Bunların saillerine nispeten bir avantajları var. Yani üstünlükleri, önceliklikleri, tekfir ve hijre veya haricilik adı altında yaklaşmış olsalardı, bunlar katiyetle kendilerine selefi diyemezlerdi. Ama Mustafa Şükrü'nün kısmen ondan sonraki bazılarının selefilik şemsiyesi altında kendilerini sunmaları, İbn Teymiyen'in Muhammed bin Abdülvehab gibi muasır ve müteveffa vefat etmiş bazı ilim ehlinin sözlerinden istifade ederek tabii ki bu istifade ekseriyetle İbn Teymiyen'in mutlak tekfir ile muayyen yani tekfirul am ile tekfirul muayyen diye taksim ettiği bu işi birbirinden ayırt edemediklerindendir. Yani tekfirul ül genel bir tekfiri, tekfir muayyen, belli bir kişiyi tekfir etme anlamında nasıl farklı kullandığını anlayamadıklarından dolayı İbn-i bu mevzudaki görüşlerini sunmaktadırlar. Bazıları da ilim ehlinin üzerinde durarak veya durmadan veyahut o toplumda o şirk ve küfür dediğimiz şeyin nisbiliğinin yani dozajının çok düşük olmasından dolayı işte bu küçük şirktir gibi ifadelerini kullanarak bu meseleyi topluma sunma gayreti içerisinde bulunuyorlar. Yani düşmüşlerler. Tabii ki bu tefrikin, bu ayrımın bu denli izahından Tafsilatına geçmeden sadece icmalen temas ettikten sonra genel anlamda bilinmesi gereken bir mukaddime yani giriş kısmı vardır. Allah ve Resulüne inanıp inanan müminlerin yoluna sülük eden hiçbir mümin, hiçbir kimse şartlarını, davabitini yani şer'i ölçülerini iyice bilmeden tekfir meselesine girmemelidir. Hiçbir mümin, Allah'a ve Resulüne inanan birisinin, Kur'an'ı ve sünneti kabul ettiğini söyleyen birisinin, aynı anda müminlerin yoluna sülük ederek, Allah'a ve Resulüne itaat eden birisinin, bundan kastımın herhalde teferruatına girme ihtiyacı yoktur. Bizim menhecimiz Allah'a ve Resulüne itaati, Resulünden telakki eden müminlerin ilk halkasının telakki edip yaşayıp aktardığı gibi müminlerin yoluna sürük eden hiçbir mümin şartlarını yani tekfirin şartlarını hangi şartlarda bir insan tekfir edilir? Veyahut davabitini, ölçülerini bilmeden katiyetle ki şer'i ölçüyü kastediyoruz iyice bilmeden Bildiğini zannederek değil. Bilmekle bildiğini zannetme arasındaki fark, rastgele birilerinden kendi duygu ve atifetini, bunu anladınız mı? Kendi duygularını besleyen, kendi hislerini tatmin eden nitelikte, duyduğu sözlere kulak kabartıp, hislerinin heyecan ve galeyana getirilmesiyle, katiyetle bu meseleye, tekfir meselesine girmemelidir. Bununla herhalde bir örnek versem anlayacaksınız. Birisi bana, bu tekfircilerden birisi, Ebu Said sen müşriksin dese, bu söze karşılık benim, his, duygu ve atifetime bağlı olarak göstereceğim tepki nedir? amice sensin lan kafir. Sözüdür değil mi? amice budur yani his ve duygularıma kapılırsam ona vereceğim cevap bu ama his ve duygularımı kenarda bırakarak ehli sünnetin menhecini takip ediyorsam eğer ben bir kaide ehliysem katiyetle onu tekfir edemem onu tekfir etmem bu sözü ona söyleme mümkün değildir onun için iyice bilmeden dedim ...bildiğini zannederek değil... ...veyahut atife... ...his ve duygularını tahrik eden... ...besleyen nitelikte... ...kulak kabartıp... ...kendisini tatmin etme niteliğinde... ...birilerine o kafir bu kafir... ...az sonra bunu ifade edeceğim... ...bunu kaynaklaman noktasını ...bu tekfir meselesine girmemeli... ...ve bulaşmamalıdır da. Hele... ...şu mümin bu kafir diye... ...dilini sağa sola... ...salyalarını akıtarak ifade ne kadar kaba olursa olsun benim için pek önemli değil. Çünkü onlar en azından bu sözü hak ediyorlar. Dilini sağa sola, salyalarını akıtarak, dolandırarak, bulaştırarak bu mümin, bu kafir diye hele hele kendi kısır malumatlarına ve ona dayanan cüce anlayışlarına. Çünkü kısır bir malumatın az bir bilginin cüce Böyle bir anlayışı olur. Bunu malzeme edip kendisini iman metri, anladınız mı iman metri? Aynen termometri gibi kullanıyoruz mu? İman metri mertebesine koyup böyle kendisini de mahkum eden bir anlayışa, bunu anladınız mı? Yani kendisini de mahkum eden bir anlayışa teşebbüs etmemelidir. İleride de yeri geldiğinde temas edilecektir. Bu sözde kastım, muradım nedir? Kendisini de mahkum eden hiçbir zaman bir sözle, bir fiille insan hemencecik küfre düşmez. Neden? Söylediği söz küfür olabilir ama o an kendisi o ismi almayabilir. Sebeplerden dolayı. Fiil de aynen öyledir. Ama küfre düşmenin en kolay yolu nedir bilir misiniz? Kendisinde küfür ve şirk olmadığı halde birisine sen kafirsin deme sözü en süratli küfre düşme yoludur. Onun için onun bu fevri çabuk alel acele, ki alel acele olan tavrı kendisini de mahkum ediyor. De, yani kendisini ve ifsad ettiklerinin sonunu hazırlamış olur. Hem kendisinin, hem de ifsad ettiklerinin sonunu hazırlamış olur. İleride şimdi göreceğiz. Bunlarla aramızdaki somut ana hatlar diye, yani kırmızı çizgiler diye size izah edeceğim noktada var. Ama sırf burası anlaşılsın diye e, burası anlaşılsın diye söylüyorum. Eee onlar cehaleti katiyetle mazeret kabul etmezler. Bunu bizim için kullandıklarını zannediyorlar. Ama bu söz önce kendilerini mahkum ediyor. Anladınız mı? Cehaleti bilmemezliği, malumat kısırlığını, kendisine hüccetin ulaşmayışını, hücceti anlamayışını Anlamayışı katiyetle mazeret kabul etmiyorlar. Bu önce kendilerini mahkum eder. Başkalarına tanımadıkları hakkın kendilerine verilmeyeceğini çok iyi bil bilmeleri gerekir. Yani biz cahildik. Nasıl tekfir edileceğini bilmiyorduk. E biz bundan istifade edemez miyiz? Hakkı gitmiştir. İtikadi meselelerin en hassası olan birçok insanın ayağının kaymasına sebep olan bu tekbir meselesi şer'i ıstılahı bırak nasların mantukunu dahi anlamaktan aciz cüretkarların işi değildir. Yani şer'i ıstılahı anlamayı bırak nasların soyut mantukunu ifade ettiği anlamı dahi anlamaktan aciz cüretkarların işi değildir. Bilakis ilmiyle amil İhlas sahibi Rabbani ilim ehlinin işidir. Eğer bu tekbir işi hakikaten birisinin işi olacaksa bu istilai terimleri bırak nasların mantıkunu dahi anlamaktan aciz düretkarların işi değil. İlim ehli, ilmiyle amil Rabbani ilim ehlinin işidir. Çünkü katiyetle bu insanlar cüretkar olamaz. Nefsi davranamaz. Birisi onlara kafir dedese onlar aksine onlar retle olarak, tepki olarak sensin kafir diyemezler. Bu hakkı kendilerinde görmezler. Aksine onlara merhamet ve şefkatle yaklaşırlar. Ne gariptir ki o insanlarla tanıştığınızda göreceksiniz. Yüzlerine baktığınızda Katiyetle size sevgi ve ülfet veren bir sima yoktur. Bir şefkat eseri göremezsiniz onlarda katiyetle. Çok acımasız, vicdansız, sadece intikam alma hırsıyla yanan bir ateş kitlesi görürsünüz. Ve bu insanlar katiyetle hidayet öncüleri olamazlar. Kendilerine sağlayamadıkları bir menfaati başkaları için sağlamaları mümkün değil. Sadece bir ateş yumağı halinde ateşe koşan etrafındaki insanları yakıp kavuran kimselerdir. Bu o kadar pis ve belalı bir iştir ki 76-78 arası Suud Arabistan'da Haddadiler diye bu denli bir tayife türedi. Bu birçok üniversite talebesine tesir etti. Genç, heyecanlı gençlere, delikanlılara. Tesir etti. Ve bunlardan bunların içinde faslı bazı bizim yakinen tanıdığımız arkadaşlar vardı. Bunlar okumanın bile, orada okumanın bile küfür olduğunu düşünerek memleketlerine hicret ettiler. Yani tekfir edip kafirlerden kaçtılar, uzaklaştılar. Daha sonraki bize gelen haberlerden, Bunlar Atlas dağlarına çıkıyorlar. Toplumdan tamamen kendilerini tecrit ederek. Öyle oluyor ki bu dağ hicret eden artık imanlarının ibresi zirveyi vuruyor. Yani müşür dedikleri hani şu termometri dedikleri arabadaki termostat işareti falan var ya en son ısınma noktasında zirveyi vurur ya bunların imanı zirveyi vuruyor. Ve Atlas dağlarına çıkıyorlar. O çıkan ne kadar grupsa pek adede hakkında bize ulaşmış bir malumat yoktu ama ahvalleri, akıbetler hakkındaki gelen şuydu. En son bunlardan birisi hanımıyla baş başa kalıyor orada. En son hanımıyla kendisi de birbirini tekfir ederek onlar da ayrılıp uzaklaşıp gidiyorlar. Yani o denli bir ateş yumadırlar ki kendilerini yaktıkları gibi etrafında onlara bakan, onlara dokunan bulaşan kim temas ettiyse hepsini cayır cayır yakmaktadırlar. Ne gariptir ki umuman İslam aleminde, yani İslam aleminin genelinde bu işe dişlerini, dillerini bulaştıranlar, ilim ehli değil katiyetler. Hepsi cahil. Bundan kastımız şudur, keşke onların içinde cidden bir ilim ehli olsaydı, insan biraz bu anlayışın, bu kanaatin dikkate değer olduğunu düşünürdü. Ama tamamen ilim ehli olmayan cahil bir grup tabakadır. İhtiraslarını tatmine çalışan aciz, sadece ihtiraslarını tatmine çalışıyorlar. Bunlara en son noktayı koyacağım, aciz. Haklı veya haksız, mevcut iktidarlardan mağdur olmuşlar. Buraya dikkat edin. Haklı veya haksız. Yaşadıkları beldedeki mevcut siyasi iktidarın mağdurları olmuşlar. Yani ezilmişler, işkence görmüşler, dışlanmışlar, yıpratılmışlar. Haklı veya haksız. Çünkü haklı olarak mağdur olan kimseler akıbetinde mutlak bunun bir mükafatına nail olurlar. Daha kötü bir duruma düşmezler. Ama bunların içerisinde haklı olan olmamış mıdır mutlak çıkmıştır. Ama biz burada menfi yönüne bakma zorundayız meseleyi izah edebilmek için. İşte mevcut iktidarın, sistemin zulmüne uğramış bu insanlar kendilerine zulmeden insanlardan intikam alabilmek için intikam hırslarını tatmine çalışan zavallılar olmuşlardır. Çünkü başka türlü o kimselerden intikam alıp hırslarını, kinlerini tatmin etmeleri mümkün değildir. Onları her halükarda tekfir ederek onlara şöyle bir bakan insanları dahi tekfir etmeye gitmişlerdir. Teşebbüs etmişlerdir. Rejimin zulmüne uğrayar, uğrayarak haklı tarafı söylüyorum. Allah yolunda elde ettikleri ecri, bu ecri hazmedemeyen şeytanın hilesine gelerek kazandıklarını da maalesef zayi etmişlerdir. Çünkü ne olursa olsun mazlum kafir bile olsa mazlumun bedduasıyla Allah'ın arasında onun kabul arasında bir perde yoktur. İşte o mazlum olan insanlar Allah'tan isteyebilecekleri en güzel şey olan hidayeti talep ettiler mutlak hidayete nail olabilecek bir konuma gelmiş sayılırlardı. Ama şeytan, şeytanın hilesine gelerek bunlar kazandıklarını dahi bu yolla zayi etmişlerdir. Bu sözümüz tabi ki, hak yolda haklı olarak, Allah yolunda haklı olarak zulme uğrayanlar içindir. Değilse, Yaptıkları aşırılıklardan dolayı kendilerinden topluma ceza verme hakkının, birilerine ceza hakkı vermenin bulunduğunu düşünenler. Halbuki İslam hukukunu başından sonuna kadar taradığınızda yani ceza hukuku dediğimiz, hatler dediğimiz şeyi hiçbir zaman perdin katiyetle ceza verme hakkı yoktur. Bunu anladınız mı? İslam hukukunda ferdin ceza verme hakkı yoktur. Hatta eşini zina yaparken dahi yakalasa eşine ceza verme hakkı yoktur. Kendinde bu hakkı görerek cezalandırmaya kalkarsa her halükarda İslam hukukuna göre hatalıdır. Az önceki işaret etmiş olduğum his ve duygulara kapılarak olmaması gerekir dedim çünkü bir insan kendi işini zina ederken gözleriyle görse yakalasa daha önceki derslerde de mutlak duydunuz ne mi yapar deriz bizim toplumumuzda ne mi yapması gerekir deriz hangisi gündeme gelir? Ne, ha? ne yapması gerekir ama bu gelmez ne yaparını biliyoruz ikisini de alnından çiviler ha. Gözleriyle gördüğü halde, haklı konumda olduğu halde ama ceza verme hakkı olmadığı için ceza vermeye kalkarsaksız duruma düşer. Orada biz ne yapması gerekiri bilmeliyiz. Ha, Bunlar az önce dediğim gibi cehaleti mazeret görmemelerinden dolayı bu inançlarının ilk mahkumu kendileri oluyor. Biz bunu bilmiyorduk sözünü katiyetle sunamayacaklardır. Eğer cehalet, mazeret değilse mutlak öncelikli olarak kendilerine uygulanacaktır bu. Hayırın bile, hayır olan bir şeyin dahi bazen şerre malzeme edildiği bir gerçektir. Bunu anladınız mı? Hayır olan, hak olan bir şeyin bazen şerre, batıla malzeme edildiği bir gerçektir. Hele zamanımızdaki selefilik şemsiyesi altında bu belaya düçar olmuş, bulaşmış, bu asrın vebası dediğimiz şeyin bulunduğu kimseler hayır olan, hak olan şeyleri sairlerinden daha çok batıla kullanabilmektedirler. Hatta öyle geliyorlar ki bu inancın selefilik meneci bir inanç olduğunu savunma, savunmaya başlamışlardır. Binaenaleyh herhangi bir sebepten dolayı sistemin hışmına uğramış birisine herhangi bir sebepten dolayı sistemin hışmına uğramış birisine ucuz bir kahramanlık hibe ediyor sistem. Bunları kastediyorum şimdi. Aslında onlara verilen kahramanlık ucuz. Yaptıkları işe bedel aldıkları ceza az bile. Bunu anlayın. Sistem onları cezalandırırken onlara ucuz bir kahramanlık hıve ediyor. Bunların birisini birkaçını alıp içeri attığında tabii ki sistemin belli bir noktaya kadar ceza vermeye yani uygulamaya hukuku müsaade etmiyor kendisine göre. Bunlar kısa bir zaman sonra çoğu zaman kasten bırakılarak dışarı bırakılarak ...topluma birer kahraman niteliğinde... ...sunuluyorlar. Neden? Aynen ağdaya... ...yani... ...pekmez adasına, ...pekmeze, tatlıya, sineğin... ...üşüştüğü gibi... ...bu insanların etrafına... ...aynı karakterdeki insanlar... ...toplanmaktadır. Böyle bir yaranın, çıbanın... ...devamlı nüksedebilecek... ...tekrar yara şeklinde... ...çıkabilecek şekilde kalması için... ...sistem... Kendisini gerçekte tehlikeli gördü. hiçbir zaman bu tekfir zihniyetindeki olanlar katiyetle bu sistemler için bir tehlike değildir. Bunu anladınız mı? Sistem dahi bunu bilip bunlardan korkmuyor. Aksine bu çıban kendileri için İslam'ın gerçek yüzünü savunan insanları imha etmede onların tesirsiz kılmada malzeme olarak kullanabilmek, kullanabilmeleri için bunların hayatta kalmalarını sağlıyor. Katiyetle bu şiddet taraftarları tekfirciler, sistemin korktuğu, rahatsız olduğu kimseler değiller. Çünkü bunlar ne kadar yara ve çıban olarak gündemde tutuluyorsa bunlarla hakikaten İslam'ı sahip bir menhec üzere anlamış yaşayan, sadece İslam'ı yaşayıp doğru şeyleri yaşayıp doğru şeyleri anlatan insanlar İslam düşmanları için tek tehlike, tek tehlike bunlardır. Bu denli aşırılıklar onlar için bir tehlike unsuru değil. Onlar bunları rahatlıkla kontrol edebiliyorlar. Hatta bazen öyle görürsünüz ki bu gruplarda lider konumuna gelmiş, kitap, ya kitap yazan, insanları teşvik eden, mesela Türkiye'ye gidin, bu kanatta olup Irak'a adam yollayan insanların lider konumundakiler serbesttir, ayak konumundakiler içeri alırıp içeri alıp mahkemeye verilip ve hapse atılan insanlar olmaktadır. Halbuki teşvik edici dediğimiz kişinin, tahrik edici dediğimiz kişinin, tahrik ettiği kişiler nispetinde onun üzerinde toplanan bir cürüm ve günah vardır. Binaenaleyk bunlar eğer onları dinlediğinizde, e, bu mesele hakkında Ebu Sa'id böyle demiştir dediğinizde, bunları sadece güzel söz yapma sanatıyla ele alınan, Kişileri sadece sözün nüfuzunda tesir altına alarak yapılan sözlerdir. Bunların gerçeklerle ifadesi yok diye reddettiklerini duyarsınız veyahut görürsünüz. Burada meselenin ikinci boyutunda ele almamız gereken şey tekfiri. Önce söylenilen söz ve fiilin küfür olma sebebiyle. Yani tekfiri, söylenilen söz veyahut fiilin küfür olması ile o sözün sahibinin, fiilin sahibinin tekfir edilmesini biz birbirinden ayırt etmeliyiz. İkisini birbirine karıştırmamalıyız. Benim kanaatimce, yani bu toplumun içinde yaşayan birisi olarak cidden ta geçmişte başta yani... Bu akideye sahip olduktan sonraki geçirdiğimiz ilk senelerden biz bile söylenilen söz, sözün fiilin küfür oluşuyla sahibinin tekfir edilmesi arasını ayırt edemiyorduk. Bunu genel anlamıyla sarf ettiğimiz zaman sanki bu sözü söyleyenin de doğrudan doğruya kafir, o fiili işleyenin de doğrudan doğruya kafir olduğunu söylüyormuşuz imasında, imasını veriyorduk. Onun için İbn-i Teymiye'nin ki kaynakları ondan vereceğim. Bu meselede küfür olan sözle küfür, küfür olan fiili o sözü söyleyen fiili yapanın tekfirini biz birbirinden ayırt etmeliyiz. Selef bunu İbn-i Teymiye hasret eden Rahimahullah tekfirul am ile tekfirul muayyen diye ikiye ayırır. Tekfirul amdan maksat şu İbn-i Teymiye'nin ile. Men, ev, men keda, kafir. Her kim böyle söyler veyahut böyle yaparsa o kafirdir. Bu katiyetle kişiyi o sözü söyleyen, fiil yapanı tekfir anlamında değil. O sözün ve fiilin küfür olduğunu söylemektir. Bunu eğer biz kendimiz için, Türkçe konuşan topluluk için, daha farklı bir şekilde ifade etmeyi, anlaşılır bir şekilde, yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyecek bir şekilde ifade edersek şöyle deriz. Meselenin hükmünü beyandan korkmamalıyız. Biz buna meselenin hükmünün beyanı diyoruz. Yani herhangi bir sözün, fiilin küfür olduğu bize nasla, Kur'an ve sünnetle gelmiş ve sabit ise o sözün ve fiilin küfür olduğunu söylemekten çekinmemeliyiz. Ama buradaki sözümüz o, küf, o sözün küfür, o fiilin küfür olduğunu vurgulama, vurgulayan bir nitelikte olmalı. Muhtemel mana bırakmamalıdır. Bunu anladınız. İkincisi ise çünkü burada naslan sabit oldu mu Kur'an ve Sünnetle, sahip bir şekilde Sünnetten bize geldi mi? Bu söz küfürdür. Bu fiil küfürdür diye bir söz geldi mi? Bunu söylemekten çekinmeyin. Ama bunu da kim söylemeli? Hakikaten o sözün küfür olduğunu bilen, ispat edebilen bazen genel ifadelerle mesela küfre, rıza küfürdür gibi bir söz söylenilir. Katiyetle bunun nasıl yoktur. Onlar nasıl yorumluyor bunu? İcabında, imani boyutta ancak fit küfürlen dalaletle mücadele etmiş mücadele edene, edemeyeceğini düşünmüş birisinin susmasına da bunlar küfürleriza ve küfürdür diyerek nitelendirmektedirler. Veyahut kâfire kâfir dememek. Bu söz de kullanılıyor. Bu söz şimdi hak olmasına rağmen kâfire kafir demezsen küfürdür. Ama bu nerede hak? Bizzat Kur'an ve sünnetle kafir olduğu ismen, hiç ihtim yani muhtemel bir anlayışa fırsat vermeden adı geçen Ebu Cehil'e kafir demekten tabi ayağın kayar. Ebu Leheb'e kafir demekten tabi gidersin. Firavun'a kafir demekten tabi gidersin. Ama onun kafir dediğine sen kafir demezsen bu sözün gölgesinde geçindirmeye çalışırsa hayır. Burada bunları ayırt dedikten sonra ikinci kısmı şudur. O sözü söyleyen, o fiili işleyen kişinin tekfiri. Yani hakikaten kafir olması. Az önce de, de az önce de mukaddimede dediğim gibi kat'iyetle bu işi bırak ıstılahi terimlerin anlamını Nas'ın mantıkunu dahi anlamaktan aciz kimselerin işi değil bu. Bunu ilim ehli, ilmiyle amel eden Rabbani ilim ehli dediğimiz kimseler bunu yapmalıdır. O da herhalde şer'i ahkamın uygulandığı bir ortamda bunun sorumluluğu yani müşkilat doluşu çok aşağı seviyelere düşer, iner. Onlar da bu gibi meselelerin infazında bu meselede bir bu meseleye bir açıklık getirilmesi gerekir diye gayret sarf ederler. Bu onların işi. O zaman bir insanın tekfiri için önce hüccetin ikame edilmesi mevzu bahistir. Hüccetin ikamesi ya Resulün getirdi. Resulün gelmesi veyahut da Resulün getirdiğini risaletin ulaşmasıdır. Bu ise katiyetle Resulün zatı ile kastı olan bir ifade değildir. Yani şu an bize Resul gelmiştir dersek az önceki ifadenin anlamını yakalarsınız. 1400 sene önce gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize gelen bir Resuldür. Burada hüccetin ikamesi, yani tebliğin ulaştırılması şeklinde te başka bir farklı anlamla gündeme getirilir. Yani hüccetin ikamesi, o hüccetin tebliğinin ulaştırılmasıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir ama onu getirdiği, onun getirdiği Risaletin tebliği bize ulaşmış mıdır? Ha. Ayrıca bu ikame edilen ulaştırılan tebliğin Fehmül Hüccet dediğimiz yani hüccetin anlaşılması mevzu bahistir. Yani bize ulaşan haberin mutlak anlaşılması en bariz bir ifadeyle örneklen şöyle diyeyim. Benim, benim konuştuğum, kullandığım Türkçe ile Türkçesi çok kıt olan birisi. İlla Türkçe bilmeyen bir Alman demiyorum. Almanca bilmeyen bir Türk de demiyorum. Az çok Türkçe bilen birisine benim kullandığım Türkçe ile ben bu nasları anlatırken ne kadar zorlandığımı görüyorsunuz. Anlamadığınız bir dille bunun ifade edilmesi benim size hücceti ikame ettiğimin anlamı ik, ik, ik, ik, ikame ettiğim anlamına gelmiyor. Çünkü size ikame edilen hüccetin tebliğ edilen risaletin naslarının da sizin tarafınızdan anlaşılması gerekir. Nasıl size anlattığımı düşünerek anlattığımı düşünerek anladığınızı zannedim. Sizi onun mahkumu yapabilirim. Katiyetle bu mümkün değildir. Şimdi burada eğer biz bunu tefrik ederek birbirinden ayırt ederek tekfirul am dediğimiz tekfirul muayyen dediğimiz meseleyi ayırmak istediğimizde ehli sünnet mutlak tekfir ile muayyen tekfir arasını ayırır. Bu ayrımı yapmadan katiyetle bu meselede herhangi bir şeyi anlama teşebbüsünüz mutlak sizin yanlış bir yola sülükünüzdür başlangıçta. Tabii ki sülük ettiğiniz bu yolda yanlış yerlere sapacaksınız. Yanlış yerlerde eğleneceksiniz. Her kim bunu yapar veya böyle söylerse kafir olur der. Lakin bunu yapan veya bu sözü söyleyen belli bir şahsa sen kafirsin diyemezsiniz. Az önce tekrarladığım gibi. Ta ki Muayyen bir şahsın tekfiri için gereken şartlar, yani hüccetin ikamesi, risaletin tebliğe ulaşması ve ulaştırılan o tebliğin anlaşılmış olmasıdır. O şartların vuku ve manilerin zahil olması gerekir. Yani onu o hüccete delile ulaştıran sebeplerin yok edilmesi gerekir. Yani cehaletin yok edilmesi gerekir. O zaman fiilin ve sözün sahibini tekfir etme. Tekfir eden hüccet ikame olunsun. İbn Teymiyye diyor ki hiçbir kimsenin Müslümanlardan bir şahsı hüccet ikame etmeden, tebliğ ona ulaşmadan, tebliğin anlaşılmasını sağlamadan yaptığı o hatadan dolayı düştüğü yanlışlar sebep onu tekfir edemez. Hatta az, önce, az sonra da kendisi bunu zikredecek. Mesela Ahmed bin Hanbel'e baktığınızda Ahmet bin Hanbel diyor ki Men kale ennel Kur'an'ı mahlukun fehu kafir. Her kim Kur'an'ın mahluk olduğunu söylerse o kafirdir diyor. O ortamda Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen kimlerdi? Cehmiye'ydi. Ama Ahmet gidip Cehmiye bir imamın arkasında namaz kılıyordu. Eğer bunu her tarafıyla ele alıp bakmazsanız Ahmet İbni Hanbel'in sözüyle fiilinin çelişkide olduğunu düşünürsünüz. İbn-i Teymiye de bunu nakledip aynı kanaate sahip olmuştur. Önceki sözü her kim Kur'an mahluktur derse tekfir-ül Kur'anı mahluk kabul etme küfürdür. Ama Cehmiye'nin arkasında namaz kılması onları bizzat tekfir edemediğinden dolayıdır. Neden? Hüccetin ikamesi gerekir. Tebliğin ulaştırılması gerekir ve hüccetin de anlaşılır olması gerekir. Yani şartların vuku'u, manilerin defi gerçekleşmesi gerekir. Binaen aleyh, her kimin İslam'ı yakinen sabit olursa, bu İbni Teymiye'nin sözüdür. Şüpheyle zahil olunmaz. Yani yakinen sübutu vuku bulmuş ise şüphe ile o zahil olmaz gitmez buna da verebileceğimiz esas mevzuunda gelecek orada da zikredildiğinde farklı bir boyutta anlaşılmasını sağlayacak sağlayacağız burada şudur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'lere geldiği o ortam ne ortamıdır şirk ortamıdır böyle mi Şirk ortamıdır. Allah Resulü amcasının vefatında kendisini kendisine la ilahe illallah telkin eder. Söylediği zaman ona fayda vereceğini söyler. Ama amcası ala milleti Abdülmuttalip deyip gidiyor. Her şeye rağmen senin için tövbe ve istiğfar edeceğim diyor. Çünkü o halde tövbe ve istiğfarın ona fayda vereceğini düşünür. Amcası için tövbe ve istiğfara yani istiğfar edeceğini söyledikten sonra bu hareketinden dolayı tövbe suresindeki ayet-i kerime iner. Ne oluyor ki müminler, nebi ve müminlere? Açıkça şirkte öldükleri bilindiği halde onlar için tövbe ve istiğfar etmeye kalkarlar diyor. İbrahim'in babası için olan istiğfarı ona verdiği bir sözden ibaretti. Ama babasının zalimlerden olduğunu anlayınca bundan vazgeçti diyor. Bu olay Mekke'de, bu ayetin yani sebebi nüzulü bu ve Mekke'deymiştir bu ayet. Allah Resulü Medine'ye gider. Allah Resulü'nün annesi Medinelidir. Dayıları orada. Medine'ye gittikten sonra Müslüm'deki hadis-i şerifte annesinin kabrini ziyaret ve onun için tövbe ve istiğfar etmek izni ister. Onun kabrini ziyaret etmeyi ve onun için tövbe ve istiğfar etmeyi ister izin ister olayı yakaladınız mı peygamber Aleyhisselatu vesselamın annesinin daha kendisi 6 yaşında bir çocukken öldüğünü düşünün annesinin müşrik olduğunu bilmiyor müşrik olduğunu düşünmüyor hemen asıl olarak onda imanı düşünüyor eğer müşrik olduğunu bilip izin isteseydi bu suç olur muydu? Evet, evet. Çünkü Mekke'de müşriklere tövbe ve istiğfardan yasaklanmıştı. Resul bile annesi hakkında bir kanaat yürütemiyor ama müspet yönüyle yürütüyor. Çok az bir iht yani ihtimallere dayansa bile böyle yapıyor. Ama kendisine sadece annesinin kalbini ziyaret etme izni verilir. Tövbe ve istiğfar izni verilmiyor. O topluluk şirk toplumu iken dahi annesinin nasıl bir hükme mahkum olduğunu bilemiyor. Bu nebi herhalde firaset akıl yönüyle bizden en güçlü diyebileceğimiz niteliklere sahiptir bu insan. Bu ortamda ise bakın asıl şirk küfür değil. Bu insanların kendileri bizzat hayatta olanlar İslam'ı imanlarını ispat ediyorlar. Yakmış oldukları bütün kötülük, küfür ve şirke rağmen Müslüman olduklarını söylüyor bu insanlar. En azından Mekke ehli ortamı gibi bir ortam olduğunu dahi düşünsek, tasavvur etsek, telakki etsek bunların kafir olduğu kanaatinde mi bizim durmamız gerekir? Onların kafir, mümin, kafir veya mümin olmaları bir yerde önemli değil. Bu hükme, bu kanaatin sübutunu kendimiz için sağlamalıyız. Çünkü onları tekbir ederken biz önce kendimizi bu hükmün mahkumu yapıyoruz. En azından onlar için en azından en kötü ihtimal Mekkelilerin konumu üzere şirk ortamı bile kabul etsen. Ki şirk ortamıydı birisine kafir muamelesi biraz zor yapılması gereken iş. Allah Resulü bile bunu yapamamıştır. Yoksa şöyle mi demek istersiniz? Bir başkası olsaydı bunu rahat yapardı. Annesi olduğu için mi bunu yapamadı? Birisi gelip Allah Resulü'ne babasının nerede olduğunu soruyor. Ateşte diyor. Adamın üzülerek gittiğini görünce gel. Benim babam da senin baban da ateşte diyor. Resul'e böyle bir töhmeti, töhmeti yüklemek herhalde zulmün en alası olurdu. Resul annesinin hangi hükmün mahkumu olduğunu bilmiyordu. Ama... ...müsbetle hareket ederek... ...tövbe ve istifarini istedi. Biz en azından... ...bu insanlara hidayet talep eden... ...kimseler olamaz mıyız? Onların hidayetini... ...hakka ulaşmalarını istediğimiz kadar... ...yani... ...dua ettiğimiz kadar... ...onların bu vesilelere ulaşmasını... ...sağlayamaz mıyız? Her ne kadar... ...hoşlanmadığımız bazı yönleriyle... ...hoşlanmadığımız birisi de olsa... ...bakın ne diyor... Biz davetçileriz. Katiyetle davetçinin üslubu ile kadının üslubu aynı olmaz. Olur mu? Davetçi atifetiyle his ve duygularıyla hareket eder. Birisini cezalandırmak için bunu yapamaz dedik mi az önce? Kadı katiyetle hükmünde his ve duygularına kapılarak hüküm veremez. Ama bir davetçi his ve duygularıyla hareket etme zorundadır. Eğer bunun teker teker örneğini isterseniz ben size garip gözlerle bakarım. Bakın Kur'an'a ve sünnete Allah ve Resulüne bu yönde nasihat ederken Subhanehu ve Teala ona merhametli, şefkatli olmasını emrediyor. Ve diyor ki ona senin onlara yumuşaklığın Allah'ın sana olan bir inayeti lütfudur. Senin becerin değil. Bu meselenin fıkhına girmeyeceğim. وَلَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen kaba katı kalpli olsaydın etrafında kimse durmaz dağılır giderdi diyor. Demek ki insanlar bir topluluğu sadece anlattıklarıyla dalalete düşürmüyor. Bunu anladınız mı? Biz davetçiler olarak anlattığımız, tebliğ ettiğin şeyin aslen ne kadar doğru olduğunu ne kadar doğru bir şekilde aktardığımızı düşünürsek mutlak yüzde 40 en azından hatayla aktarılırdır bizler. Bu hatalarımız karşıdakini hataya dalalete düşürebilir mi? Düşürür. Ama Resul için bunu düşünemeyin. Anlattığı yüzde yüz insanlara hakka ileten sözlerdir. Hiçbir zaman Resul'ün bir tek sözüyle bir insanın dalalete düşmesi mümkün değildir. Hak'tan kopması mümkün değildir. Hak'tan uzaklaşması mümkün değildir. Ama sen onlara kaba ve katı kalpli davransaydın etrafında kimse durmaz dağılır giderdi. Bakın Resul kabalığı katılığıyla ki haşa mümkün değil. Onun üzerinden verilmek istenler örnek bize aittir. Kaba ve katı olmakla insanlar onun etrafından dağılınca bu ne anlama gelir? İslam'dan uzaklaştı demektir. Binaenaleyh katiyetle davetçi his ve duygularıyla hareket eder. Ama kadı his ve duygularıyla hareket edemedi. Bizler davetçiyiz, kadılar değiliz. Neden davetçi olma gibi bir meziyeti kabul etmeden selefe baktığınızda hepsinin kaçtığı kadılığa talip oluyoruz? Herkes kadılıktan kaçmıştır. Ama şimdi insanlar tekfirde ki tekfir bir hüküm müdür? <gülüyor> Hükümdür. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesinin anlamı istediği gibi olatlı kullanma mı? Hakikaten münasip bir şekilde hükmetmeme. Bakın hükümde, içtihatta devamlı yanılma payı vardır. Bunu biliyor musunuz? Ve bu yanılmaya bile bir sevap vardır. Çünkü hadis-i şerifte اِذَا hakim الْحَاكِمُ فَا asab وَاِنْ اَصَابْ فَلَهُ اَجْرَانُ وَاِنْ اَخْتَعَ فَلَهُ اَجْرَانُ Eğer hakim, içtihat eder, hükmeder, ve bunda isabet ederse iki sevap vardır. Hata ederse bir sevap vardır. Şimdi düşünün. Tekfire, küfre düşmenin en kolay yolu bir küfür veya küfür bir fiil işleyerek değildir. Hemen. Düşer ama kolay değil. Zaman ister. Ama birisini tekfir etmek küfre düşmenin en kolay yoludur. Bizler şimdi ilim ehli bunu yapar dedik. Ki ilim ehli ihtiyatlıdır. Ve ilim ehli şefkatlidir. His ve duygularından uzak durarak hükmeden birisidir. Birisinin tekfirini biz bazı sebeplerden dolayı telepuz edemesek bu söz küfürdür. Bu fiil küfürdür diyebilir çekinmeden. Ama sen kafirsin sözünü bazı sebeplerden dolayı diyemezsek bizim şer'an hükmümüz veya sorumluluğumuz ne olur? Ne olur? iştihadımızda hata bile etsek bir sevap var. Ama tekfir etsek büyük bir ihtimal kendimizin ayağı kayar. Ve ayağımız kayar burada. Hem kendimizi hem de bu belaya bulaştırdığımız kimselerin ebedi hayatın üsran'a uğratırız. Burada İbn-i Teymiye'nin sözünü Hulağı salandırdıktan sonra devam ederek diyor ki zira tekfirin şartları ve tekfir edilecek kişi hakkındaki maniler vardır. Bunların def edilmesi gerekir. Mutlak olarak bunların tekfirinde sorun yoktur. Az önce anlattığım gibi. Eğer şartlar gerçekleşir, maniler giderilmiş ise o zaman evet. Ama bu evet'i biz demeyeceğiz. Biz dememeliyiz. Ahmet İbni Hanbel ve ilim ehlinin tamamı bu umumi ifadesi, ifadeyle mutlak bir şekilde kullanmalarına rağmen bu sözü söyleyen ve fiili yapanları katiyetle tekfir edememişlerdir. İki, İbni Teymiye Mecmu'l-Fetavah'ın 12, 12. cildi 487-488'den hakletmiştir. Eğer 12. cil tercüme edilmedi, Arapça biraz anlayan arkadaşlar buna ulaşırlarsa, buradaki... Meseleyi daha farklı bir şekilde oradan elde edebilirler. i̇bn Teymiye az önce örnek verdiğim gibi Ahmed'in de Kur'an mahluktur diyen kafirdir demesine rağmen bu sözü söyleyen Cehmiye'nin arkasında namaz kılmıştır. Çünkü muayyen olarak tekfir edememiştir. Evet. Evet. Neyse şunu hülasa vereyim. İkinci kısmı da biraz işleyeyim. Çünkü birbiriyle alakalı ancak birbiriyle anlaşılır. İbn-i Teymiye belli bir şahsı tekdire mani özürleri şöyle tasnif eder. Delilin ulaşmamış olması. Delil ulaşmış ama sabit değildir. Bunu ne için kullanıyoruz? Sünnet için kullanırız. Veya delili anlayamamıştır. Bence İbn Teymiyye'nin bu sözünün başına ben Türk toplumu için şunu korum. Bu delili ona anlatan anlatamamıştır önce. Bu bizde olamaz mı? Anlatan önce anlattığını zanneden anlatamamıştır. Sonra da anlatılanın anlamaması gayet mümkün. Yani eğer anlatılan kişi benim anlatmamdan dolayı meseleyi anlayamamışsa suç onda değil bende. Ee, veya şüpheleri giderememiştir. Ee, bence İbn-i bunu sanki bizim ortamımızı düşünerek, ki dersem o ortamda da bunun serpintileri vardı ki dile getirdi. Şüphelerin giderilmesi. Bizim toplumumuz gibi belli bir zihniyetin eğittiği toplumu düşünün. Asırlardır birçok gerçek gerçek yüzüyle aktarılmamıştır bunlara ismen aktarılmıştır. Mesela şöyle diyeyim. Gidin Türkiye'deki okutulan akide kitaplarına Mutezile fırkadan deleden gösterileri tanıtılan öğretilen bir sayfadır. Herkes bunu bilir. Ama Mutezilenin hangi nitelik ve vasıflarla dalalet fırkası olduğunu bilmezler. İşte bu bilme işleri bakın Türkiye'deki Maturidi akidesine kaydı olarak Mutezilidir. Mutezileyi sapık fırkadan kabul ederler ama kendileri muhtezile kaidenin ölçüsüyle hareket ederler. Bence bu şüphelerin izalesi de büyük bir sorundur bizde. Akabinde hakkı arayan müştehidin hata etmesi gibi. Az önce dediğim gibi en azından ben bunu az önceki yani anlatanlara e, atfen söyledim. Biz küfür bir söz söyleyen, küfür küfür bir fiil işleyen insanı sözünün, fiilinin küfür olduğunu söylememize rağmen kendisine kafir diyemiyoruz. Bazı şeylerden sakınarak hareket ediyorsak en azından ihtihad mertebesinde hata etmişizdir. Buna rağmen bir sevap vardır. Bence bu ortamda isabet etme yerine ben hata etmeyi yeğlerim. Eğer Allah Resulü şirk ortamında anasını bile ne olduğunu ayırt edememişler ben aslın İslam olduğu bu ortamda bunu nasıl ayırt edeceğim Allah aşkına? Ha hislerim ve duygularımla az önce dediğim gibi gösterdiğim tepki birisi bana Ebu Said sen kafirsin dediğinde sensin lan kafir amice his ve getirdiği bir tepkidir bu. Böyle birileri yapar bunlar cüretlidir. Ama buna rağmen biz o kişiyi tekfir edemeyiz. Her şeye rağmen. Etmemize de ihtiyaç yok. Gariban kendi, kendi hükmüyle kendisini zaten ona düşürüyor. Üçüncü merhaledeki size söyleyebileceğim şey e, cehaletin mazeret olup olmadığıdır. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Hariciler mutlak bir şekilde cehalet mazeret değildir derler. Bunun karşısında mürciye ise cehalet mutlak bir şekilde mazerettir derler. Bunu anladınız mı? Harici zihniyetindekiler, et tekfirü vel hicre, veyahut asrını vebası olan bu belaya bulaşmış ve selefilik şemsiyesi altında dolanan kimselerin vardığı kanaat budur. Cehalet katiyetle mazeret değildir. Bence bu hüküm önce kendilerini mahkum eder. Çünkü kendilerine de cahillik mazeret hakkı tanınmaz kendileri reddediyor bunu. Mürciye ise bunların karşısında cehalet mutlak bir şekilde mazerettir demiştir. Ehli sünnet ise ne buradan ne buradan olmuştur. Ehli sünnet diyor ki cehalet umuman mazerettir ama herkese, her yerde, her zaman her meselede değil. Cehalet umuman mazerettir. Ama herkese her meselede, her yerde, her zaman değildir. Ee, bu sözümün devamını kayıtlı derslerde bulmanız mümkün. Misal bayağı uzayacaktır. Şimdi birisinin mazur olduğu bir yerde bir başkası mazur değildir. Bunu iman meselelerine baktığınızda görürsünüz. Bazı şeylerin ikrarı başlangıç olarak tamam. Ama yeterli değildir. Mesela birisi Allah Resulü bir gazvedeyken geliyor. Ey Allah'ın Resulü la ilahe illallah diyeyim. Öyle mi cihada iştirak edeyim? Cihada gireyim de sonra mı? Diyor. Önce la ilahe illallah diyor. Ve la ilahe illallah diyor. Harbe iştirak ediyor ve orada öldürülüyor. Allah Resulü diyor ki az şeyle çok kazan. Ama öleleri vardır ki 3-4 sene sonra bu söz onlara bu denli fayda vermeyebilir. Onun için cehalet umuman mazerettir. Ama herkese her yerde, her mesele her zaman değildir. Yazık. Bunun böyle kesin... İki dakikada uyanı yapabilirsin. Dakika. Yeter. Çünkü trene bastın. <gülüyor> Trenden sonra tekrar kaza basarsak toparlayana kadar 5-10 dakika Aslında. geçecek değilse ama bunun ba bazı parçalarının teker teker işlendiğini derslerde bulabilirsin. Hemen şey Şimdi sen ben önce tesadetten dedin uzatabildiğin kadar uzatırsın dedin. Ne zaman? apturken tamam, tamam, ilk. Tamam, daha o dakikayı tamam demediler. 50 dakika var demedi, yani. 55 dakika var demeden O bu dersi niye sonuna bıraktınız? Yani şimdi bitmedi bile. Şimdi ben de Başlamadı. başlamadın. Başlamadın. Herkesin şimdi istediği ders bu. Sorular çok önemli Başlamadık bile. O zaman tamam. o zaman başlamadın. o zaman namazdan sonra Sorun sen e, devam, devam et. Devam et. Tamam. Motor soğuyacak gitti. Yok yok. Ne o? Sızdırırsanız yazacağım ha. Sızdırın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl her hocam Hocam, bu netti. Bir de siz de nettiniz yani. Anlaydınız bu sefer. Böyle bırakamıyorsun. Bırak, Taksine eşya, motor, yağ Hemen üstü verin. Hararet yapmasın. Emine Bey'den görüşeceğim. Hemen kamet getir. Ezi hocam. Sigidileri dağıtacağız. Akiden yediğimi diyebilirim. Sigidileri dağıtacağız çünkü çok faydalı olacak inşallah. Yani sırf buradaki insanlar değil çok yani Berlin'in hemen hemen bu konuyu konuşan bütün gençlere dağıtacağız şimdi, şimdi bakın tekfirde var ya bizim takip etmemiz gereken bilmediğimiz bir üslup var. De, i̇man dertlerinde devam ediyor ki bakın. imanı öğrenmeden tekfiri gündeme getirmeniz. Tabii, ayda verme. Çünkü evet. abdest almasına oh. birisine oh. abdesti bozan şeyleri öğretme anlamsız. Şimdi burada bakın. Şunları siz bir başkasına öğretmedene ver. Şimdi sizler, yok. sizlerin tamamen anladığını düşünmüyorum. Evet. Sizler tamamen anladınız mı ki başkalarını anlatacaksınız? Ha, biz yok. Önce siz bunu biraz bir anlamaya çalışın ve daha çok gelip gelir gideriz tabi daha 3 hafta 3 aysa tamam. çok hocam. gelir gider yok tabi Allah nasip eder ben olmazsam elhamdülillah bir sürü anlatan gençler var yani benden daha güzel anladığınız bir dilde anlatan gençler var bu zor gayrı <gülüyor> <gülüyor> vallahi ahı <gülüyor> Ebu Enes maakum. Yani, <gülüyor> Ach, es muss noch eine Aufnahme. Wir müssen bei der Bruder wir, äh, vor Lange Lange kommen. Noch eine türkische Sardach Schwimmbad. Jetzt Sol wir Ach so. dann